bir kimsenin tek başına Kur'an'dan bahsediyor olması, Kur'an'ı tefsir ediyor olması, gece gündüz dilinden Kur'an'ın düşmüyor olması, bizden hürmet görmesi gerektiği anlamına gelmez. Çünkü tarih içinde de, bugün de Kur'an'ı istismar konusu yapan pek çok insan olmuş, olacak. Kur'an'ı bayraklaştırıp da o görüntü altında başka şeytani ve nefsani işler yapanlar olmuştur olacaktır. O zaman kırmızı çizgimiz bizim ehli sünnet vel cemaat itikadıdır. Mezhepçilik mi yapıyoruz? Hayır, ehli sünnet vel cemaat dışında yol tutanlar mezhepçilik yapıyor. Çünkü ehli sünnet bir mezhep değil. Ehl-i sünnetten ayrılan gruplar var. Sahabeden itibaren bu ümmetin ana gövdesini teşkil eden, ana istikametini teşkil eden yapıdan ayrılan gruplar var. İşte bu gruplar mezhep. Bu grupların propagandasını yapanlar mezhepçi. Kaderi inkar edenler mezhepçi. Bu ümmetin selefine ittiba adına, bu ümmetin büyüklerine, ulemasına dil uzatanlar mezhepçi. Mezhepçilik diye bir şey yapılıyorsa bunlar yapıyor. Ama öyle bir şaveze, öyle bir göz boyama, öyle bir el çabukluğu marifeti var ki bu arkadaşlar da, bu çevrelerde yaptıkları işin İslam olduğunu, İslam'ın bizatihi kendisi olduğunu, Kur'an ve sünnetin bizatihi muktezası olduğunu öyle güzel propagandayı diyorlar ki o söylemlere uygun hareket etmeyenler, onlarla aynı istikamette yürümeyenler mezhepçi oluyor. Onlar İslam'ın Bütün ve mütekamil temsilcileri oluyor. Böyle bir kara propaganda da söz konusu.